Konumuz FOMOFOBİ, homofobi değil ama homofobi üzerine de bir video çekeceğim bu arada yani eşcinsellik, eşcinsellik korkusu, eşcinsellik düşmanlığı, LGBT falan bunları başka bir videoda çekeceğiz. Açıklama bölümüne yazın istiyor musunuz böyle bir? Ama FOMOFOBİ tam olarak açılımı Fear of Missing Out yani bir şeyi kaçırma, bir şeyin dışında kalma korkusu. Ne demek bir şeyi kaçırma? Yani bir gelişmenin dışında kalma, bir arkadaş grubunun yaptığı bir etkinliğin dışında kalma, gündemi güncel takip edememe. Hele ki sosyal medya döktü benzini üzerine ve çoğumuz FOMOFOBİK olduk. Bunlara kısaca FOMO'lar deniyor. Ama FOMOFOBİK yani bir şeyi kaçırma korkusu olan insanlar o kadar fazla ki. Gelin görelim kim bu FOMO'lar. Hoş geldiniz. Eskiden böyle apartmanlarda minder atıp cam önünde sniper teyzeler vardı. Mahalleyi tarardı. Bir şey olduğum tak indirirdi ocağından. İşte o teyzeler evrim geçirdi. Oyun altında kalsın eniştem. Ayrıldık. Vah yazın. İşte onlar günümüzde daha teknolojik teyzeler oldu. Daha genç ablalar oldu, beyler oldu. Ne yaptılar? Instagram ve sosyal medya, Twitter bilmem ne onları ikiye ayırdı. Sanal ve fiziksel olarak. Fiziksel olarak bir yerlerde bulunma, partilere katılma, bir yandan üniversiteyi okuma, derslere yetişme, işte kariyerde yükselme, her şeye yetişeyim, daha az uyku, daha çok enerji veren ne bileyim ilaçlar, kahve, içecek, enerji içecek bilmem ne ve sonunda bünye yıkılıyor ama her şeyi yetişiyorlar. Tıp okuyup aynı zamanda sosyal olan insanlar var, helal olsun. Ama bu fiziksel versiyon. Bir de fiziksel olmayan versiyonu var. Buna da asosyal grup diyorum. Çünkü sosyal medya yüzünden sosyal gözüken insanlar, bir sürü arkadaşı olan insanlar aslında asosyal. Çünkü gerçekte etkileşime ve iletişime çok az geçiyor. Dolayısıyla FOMO'lar sosyal gözüken asosyal canlılardır genelde. Bu FOMO'lar sürekli yazma, yorum yapma, konum bildirme, bilgi paylaşma, bir yere gitti mi özür dilerim bu kelimenin gezici olduğu için, check-in yapma, oradan kendini bir ünlüyle, bir mekanla paylaşma, yurt dışına veya belirgin bir yere gittiyse orada mutlaka Eyfel Kulesine sarılır, eliyle tutar bir şey yapar. Mutlaka orada olduğunu ispatlama ihtiyacı vardır. Çünkü o dünyanın içinde olduğunu ispatlamak ister. Ben de yaptım, ben de gördüm. Mutlaka gidip bir bifteye 200 lira verir ve yerken poz verir. Kendi mutluluğu için yaşamıyor FOMO. FOMO o grubun içinde güncel ve gündemde kalmak için yaşıyor. İki büyük zararı var. Bir, özgüvenin erimesi çünkü diğerlerinden ve gruptan onay alma hastalığı vardır. İkincisi, beğenilme dürtüsü ve tatmin olmaya dopamin gittikçe yüksek çıtalara yükseliyor. Ne demek bu? Yani bir kişinin kendisini beğenmesi özür dilerim tekrar İngilizce kelime için like'laması yetmez. Daha çok like, daha çok insan, daha çok kişi sürekli daha büyük bir çemberin parçası olmak ister FOMO'lar. Aslında bu bir tarikattır. Yani böyle sardalya sürüleri vardır okyanusta yüzen sürekli sağa sola. Tek başına güçlü değildir ama büyük bir grup olduğu zaman güçlü gözüküyor. Büyük bir balık gibi gözükür. İşte FOMO'lar bunlardır. Bu büyük tarikat sessiz kurallara sahiptir. Bu kuralların birkaç tanesini size söyleyeyim. 1- bir, Mutlaka birbirlerine like atarlar. Yani beğeni saçarlar. Birbirlerini takip etmek zorundalardır. Öyle bir takip, sırf abone olmak, takipçi olmak değil, sabah 5'te bile bir şey paylaşsa 24 saati bırak, 1-2 saat geçmeden beğenmek, takip etmek, yorum yapmak zorundadır. Çünkü e, diyelim ki 20 kişi var, 19 yorum garantidir. O da arkasında başka insanları getirir. Böylece gündemde kalır, popüler kalır. Arkadaş eş-dost ortamı, sohbet ortamında FOMO'ları şöyle görürsünüz. Mutlaka bir şey söylediği zaman öbürü onu yapar, yalaklanır. İş hayatında da böyledir. FOMO'lar sürekli birbirine destek verirler. Boş konuşsa dahi destek verir. İstifaya kadar giden FOMO'lar gördüm ben. FOMO'ların bir diğer belirtisi en saçma şeyleri bile paylaşma, beğenme, gündemdeki olan şeyleri paylaşma. Yani o gün diyelim ki kadına şiddet konusu teması var. Daha konunun başına bakmadan dalar. Hemen bir paylaşım yapar. Bu aslında evet böyle kadına şiddet gibi bir konuyken güzel bir şey. Ama hiç bilmediği konularda işte deprem oluyormuş, bilmem ne oluyormuş, ülke batıyormuş, doyormuş, buymuş, sürekli paylaşım yapar. Yeter ki forward edebileceği yani başkasından alıp çalıp başkasına satabileceği bir fikir bulsun. Çünkü o gündem ve güncel e, Twitter gündemiyle söylemişse top trending tweet dünyasının içinde kalması lazım. Eçsözlükteki ilk beş konunun içinde kalması lazım. Instagram'da keşfete şuraya buraya düşmesi lazım. FOMO bunun için yaşar, bunun için gerekirse ölür. Gerçekten ölen FOMO'lar vardır, gündemi takip edeceğim diye ölen youtuberlar, instagram e, takipçi kasanları var. Allah göstermesin FOMO'lar bir Whatsapp grubu kurarsa yandılar. Çünkü Whatsapp grubu sorumluluğa dönüşür. Sürekli birbirlerine bir şey yazmak, yazdıklarını takip etmek, onları desteklemek. Emojilerle, garip emoji, emoji, böyle emoji, emoji ile yaşıyor FOMO'lar maalesef. FOMO'lar belli bir süre sonra sadece belli bir yerde olup o yerde o mekanda karizma kasmak değil belli kıyafetleri, belli trendleri de takip etmek zorunda kalır. Çünkü gündemin ve güncelin içinde kalmak, bir şeyi kaçırma korkusu belli kıyafetleri üniforma haline getiriyor. Falanca renkteki falanca çantayı ya da ayakkabıyı mutlaka o dönem giymeli. Gündem geçtikten sonra giyince anti moda. Moda düşmanı oluyor. Mutlaka çevresindekilerle Voltran'ı oluşturur ama maalesef Voltran'ın o sağ ya da sol bacağıdır. Bir tanesi mavi, bir tanesi sarı diye sarıydı yanılmıyorsam. Hiç kafayı oluşturamaz Voltran'da maalesef. Ve kültürel fomofobi. Kültürel fomofobi çok acınası bir şeydir. Mutlaka yeni çıkan o kitap, kahve fincanı, hımm huzurluyum kitabı okudum mu ı ama o pozu verir çünkü gündemi yakalamalıdır. Fomofobik olup filmlerin, yeni çıkan filmlerin galasına gitmek için her türlü ucuzluğu yapan insanlar tanıdım ben. Maalesef o galada bulunmak için kendini irtiyor. Çünkü hani sanat eserine değer verdim, galaya gittim. Asıl amaç ne biliyor musun? Gündemi yakalamak, oradaki ünlülerle görünmek. İki tane selfie, üç tane bilmem ne. Ünlünün yanında sanki ünlüyü hiç görmüyormuş gibi çekim O benim yanıma geldi yalvardı Tarkan bana selfie çekinelim diye. Bu insanlar, maalesef kendi değerlerini gittikçe azaltırlar ve kaygı bozukluğu hastalığıdır bu. Gerçek hayatta da birileri bir yere giderken peşine takılır, takip eder, o mekanda bulunmak ister, arkadaşlarına zorla olsa bile yapışır. Hastaysa bile pijamasını çıkarıp mutlaka giyinip ya erkekse havalı giyinip saçını yapıp, bende saç yok. Ben gidemiyorum o yüzden beni almıyorlar. Ee, kadınsa makyajını yapıp hemen o ortamda bulunur ve eğlenmese bile çılgınca eğleniyormuş gibi yapar. 42 derece ateşle yoğun bakımdan diskoya giden insanlar var. Dolayısıyla fomofobiklik, Gündemde kalmak, güncelde kalmak, grubun bir parçası olmak kaygısı aslında stres ve sağlığa zararlı bir şeydir. Çünkü aynı zamanda bir resim karesine girme açlığı, bir mutluluk karesinde bulunma açlığıdır. Aslında ailenin yeterince ilgi ve sevgi vermemesi de buna bir sebep olduğu düşünülen bir durum. Yani psikologlar söylüyor bunu. Benim psikolog arkadaşım var. Bir garip tarafı instagramda takip ettiği hesaplarla özdeşleşir. Yani kendi aralarında konuşurken bak seninki ne yapmış, bak benimki ne yapmış. Ya sanki o bir buçuk milyon, iki milyon, on milyon takip edilen hesap her kimse eğer onun için yaşıyor. Yaptığı her şey, bir gülücük attığı zaman ya ne güzel gülmüş bana, ya sana gülmemiş ki deli misin kameraya gülmüş işte. Olmaz. O hesapla birdir. O instagram hesapları da fomofobikleri iyi bildiği için güncel yakalamalarını bir açlık şeklinde yaşadıklarını bildiği için reklam firmalarıyla anlaşır muhteşem o, hiçbir iş yapmayan, bomboş dolaşan ki instagramda inanamıyorum hiçbir iş olmayan böyle insanların nasıl reklamdan para kazandığına 500 bin, 1 milyon takipçisi var hiç işi yok diploması bile önemli değil falanca ürünle bilmem ne çayları inanılmaz beni zayıflattı. İşte fomofobik gündemde kalmak için o çaydan alır. Fikrini belirtmek için yorum yapar, o çayla birlikte mutlaka bir yorum yapar. Bunları ekşi sözlükte de görürsünüz ama fomofobik eğer ki gündemi yakalamak istiyorsa yarı cahil şekilde yorum da yapar. Bir konunun ilk 3-4 kısmını okur, haber sitelerinde şurada burada, direkt yoruma dalar. Çünkü ilk yorumu o yapmalıdır, ilk o paylaşmalıdır. Bir yerde kaza olsun, deprem olsun, ölü sayısı onun için bir istatistiktir, bir ilginçliktir, öleni düşünmez bile homofobik. 10 milyar dolar kadar satarım. Şaşırır mıydı? Arkadan bir 10 milyar daha satarım, 20. Yetmedi, bir on daha satarım biter o da sana. Fomofobik ilgi çekmek için her şeyi yapar. Gündemin, güncelin, like'ların, beğeninin, o 24 saat zincirinin starı olmak için saçmalayan insanlar var. Saçmazsa daha yeni bir tane patates kadın çıktı ben bekaretimi verdim hadi hayırlı olsun vatana millete dedi. İşte bu fomofobik gündeme gelmek istiyor. Tek istediği bu. Ama bu hastalıklı kısmı. Biraz daha düşük seviyede fomofobikler de var tabi. Fomofobikler başkalarının tatil fotoğrafları, gezi fotoğrafları Bunları acayip derin bir şekilde takip edip ki ruh hastaları vardır stalk deniyor stalker artık İngilizcesiyle takipçi, gizli takipçi stalk edip ya da direkt takip edip Üzüntüye kapılıyor. Onun bunun tatile gittiği yere bakıyor ben niye orada değilim ya Patagonya'da senin ne işin var vize bile vermez belki gitsen ama Ben de orada ben de ben de yaşamadım. Ben niye bu hayatın dışındayım? Cebinde ancak metrobüse para var. Halen diyor ki ben niye Fransa'da değilim? Coachella'ya ben niye katılmadım? Katılanları da gördük. Lütfen ve lütfen kendiniz olabildiğince sosyal medyadan itin. Daha yeni araştırmayı size söyledim. Günde iki buçuk saat minimum sosyal medyada geçiyor ortalama Türk halkından. Ve orada size söyledim. Yok hocam iki bir bak bakalım uygulamaya günde kaç saat giriyorsun? Bunun Anadolu versiyonu, daha doğrusu biraz daha kahvehane versiyonu. 4 kişi okey oynarken yandan gelip fikir kasan ya da trafik kazası oldu mu çekirdeğini alıp koşup bu kadar zarar var. Çünkü gündemde kalıp yorum yapmak istiyor. Ben daha ölmedim, ben de varım diyor. Bunu çok acı bir şekilde nerede görürüz biliyor musunuz? Mesela 3 milyon, 5 milyon takipçili Instagram hesapları var. İşte mankenler gibi giyiniyor ve süslü hayatlar sunuyor. Ee, takipçisi 6-7 kişi, takip çağırsa evde sığışırlar, evden çıkarken pozlar. Yemek yiyorum, evden çıkıyorum, hımm dururken ben. Genç kızlarda da görüyorum maalesef Türkiye'de genç kızlarda da saçma sapan pozlar var, eski mankenler var. Keşfete düşüyor, bir şekilde düşüyor. Tanıdıklarını takip ettiği zaman düşüyor. Instagram'da istemesen de araştırma yaparken bu konular için açıp bakıyorsun Türkiye ne halde bir eski manken var tek yaptığı poz vermek. Ve özellikle vücudunun yarısını tamamen gösteriyor ki, bakın ben daha ölmedim, İşte bunlar Fomofobik, ben ölmedim, ben gündemdeyim diyorlar. Kötü bir şey mi? Bize yargılamak düşer mi? Hayır. Ama sosyal medya için yaşamak ve Fomofobi kaygısı ile yaşamak sizi tüketiyor. Kitap okuyacağınız, bazı araştırmalar yapabileceğiniz yerlerde buna harcıyorsunuz kendinize. Ölse cenazesine kimse gelmeyecek, dünya kadar arkadaşı var, takipçisi var. Her dediğim gibi her anını paylaşıyor. enişteyle sabah kahvaltısı çıldırması, çılgın neşeli ben, işte arabama binerken ben... ...e o kadar neşelenmek istiyorsan 1000 metrobüse bak vatandaş nasıl neşe saçacak sana. Özetle eğer ki toplum sizi yeterince değer verip içine almıyorsa... ...kimliğinizi değiştirip hatta marjinal şekiller, imajlar, makyajlar yapıp ilginç bir tarza kaçıp... Yarın ertesi belki hiç gurur duymayacağın şeyler yapıp Fomofobi kavramının içinde kendini birilerine ilginç göstermeye çalışabiliyorsun. Üzgünüm böyle insanlar çünkü bir süre sonra başka bir kanala geçiyor, sonra başka bir kanala geçiyor ve sonunda kişilik sorunları ve bozuklukları yaşıyor. Bu bir kaygı bozukluğudur maalesef. Umarım fomofobik insanlarla karşılaşmazsınız. Sizin gördüğünüz illa ki instagramda sosyal medyada bir sürü ilgi manyağı fomofobik insanlar vardır gündemi takip etme açlığında saçma sapan şeyler yapan ama çok hafif şekilde bakarsak fomofobi aslında araştırmacı kişilik diyebiliriz yersen ama öyle değil maalesef işte gündemde kalmak için ders çalışmayı bırakan, instagrama sürekli bakan dersini, işini, gücünü her şeyini aksatan insanlardır. Günde yarım saatten fazla hatta 15 dakikadan fazla sosyal medya size zarar alır. Ben Haluk Tatar, bir sonraki videoda görüşmek üzere.